Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi. Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra onları İslamiyet'e davet et. Şimdi bir süre burada bizimle kalacaksın. Beni esir mi ediyorsunuz? Öyle de diyebiliriz. Muhammed'in hareketlerinin önünü kesiyoruz. Sen elimizde olduğun müddetçe istediği gibi davranamayacaktır. Sen onun sevgili damadısın. Bir müddet sonra Müslümanların kampına Hazreti Osman'ın Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi. Ver elini sana biat edelim. Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz. Ne emredersen söyle. Yapmaya hazırız. Söz veriyoruz. Savaştan kaçmayacağız. Ölünceye kadar çarpışacağız. Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler. <gülüyor> Bu sene değil. Ancak gelecek yıl için izin verebilir. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. Üç gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz. Resulullah bunu da kabul ederek maddenin bu şekliyle sulh metnine yazılmasını emretti. Ha bir de şu var. Bizden herhangi biri sana inanıp da yanına gelirse onu bize iade edeceksin. Ama... ...sizden biri fikir değiştirip de Mekke'ye geri dönerse biz onu size teslim etmeyeceğiz. Subhanallah! Müslümanlara sığınmış bir Müslüman müşrikleri nasıl teslim ediniz? Ya Resulallah! Bunu da kabul edecek misiniz? bölüm. Müşriklerin Süheyl bin Amr aracılığıyla sundukları barış teklifi... ...Peygamber Efendimiz tarafından kabul edilmiş... Antlaşma metni henüz imzalanmışken Müslümanların yüreklerini dağlayan bir olay meydana geldi. Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel Müslüman olmuştu. Babası onu dininden dönmesi için zincirlere vurmuş, ev hapsinde tutuyordu. Ebu Cendel peygamberimizin Hudeybiye'de olduğunu öğrenince bir yolunu bularak evinden kaçmış, zincirlerini sürükleyerek oraya gelmişti. Bu adam da kim? Esir herhalde Baksanıza işkence yapılmış Ellerinde ayaklarında zincirler Yüzü gözü yara içinde Hiç insafları kalmamış bunların Esir bile olsalar bu insana yapılır mı? Allah Resulü nerede? Benim onu görmem lazım Senin ne işin var burada? Nasıl kurtuldun orada? Baba asıl senin burada ne işin var? Bu Süheyl'in oğlu muymuş? Neden bu halde? Süheyl Mekke'nin ileri gelenlerindendir Oğlunun bu hale gelmesine nasıl izin vermiş? Ya Resulallah. Ben günden önce Müslüman oldum. Babam din değiştirdiğimi duyunca deliye döndü. Beni gördüğünüz hale getirdi. Eve hapsetti. Ayaklarıma prangalar vurdu. Ne dediysem onu ikna edemedim. Sizin buraya geliş haberiniz Mekke'de yayıldığında bulduğum ilk fırsatı değerlendirip yanınıza geldim. Beni de yanınıza götürün lütfen. İşkencelerine dayanacak gücüm kalmadı. Demek öyle ha. Al bakalım. <gülüyor> Ey Muhammed. Bu adam sana gelmeden aramızdaki anlaşma kesinleşmişti. Anlaşmamızı bozacak değilsin değil mi? Peygamber Efendimiz doğrudur. Ey Süheyl, onu anlaşma hükmünün dışında tut ve bana bağışla dedi. Asla bağışlamam ve bırakmam. Peygamberimiz ısrar ettiyse de Süheyl kabule yanaşmıyordu. Daha başından anlaşmayı bozmaya kalkarsanız suh yapamayız. Yürü, gidiyoruz. Senin gibi oğlum olmaz olaydır. Yardım edin. Ey Müslüman cemaati. Müslüman olarak geldiğim halde şimdi ben müşriklere mi teslim ediliyorum? İçinde bulunduğum şu hali görmüyor musunuz? Onu bu halde nasıl <gülüyor> bırakırız? Babasının insafına terk edersek ölür gider. Kardeşimizi onlara teslim etme ya Resulallah. Müslümanların üzgün ve çaresiz bakışları arasında Resulullah şöyle dedi. Ebu Cendel sabret ve sevabını Allah'tan dile. ''Muhakkak ki Allah sana ve senin gibi ezilmişlere yakın bir zamanda bir fırsat ve çıkış yolu verecektir. Biz bu kavimle bir antlaşma yaptık. Biz onlara söz verdik. Onlar da bize bu antlaşmaya sadık kalma üzerine söz verdi. Hıyanet edemeyiz.'' Peygamberimiz Süheyl'den en azından oğlunu korumasını istedi. O buna da yanaşmayınca yanındakiler Ebu Cendel'i himaye edeceklerine söz verdiler.'' Onun zincirlerinden tutularak sürüklenip götürülmesi... ...Müslümanların çok ağrına gitmişti. Hazreti Ömer olanları hazmedemiyor, yerinde duramıyordu. Nihayet peygamberimizin yanına gelerek sorular sormaya başladı. Ey Allah'ın Resulü! Biz hak üzereyiz. Onlar da batıl üzerine değil mi? Peygamberimiz evet dedi. Bizim ölülerimiz cennette... Onların cehennemde değil mi? Peygamberimiz yine evet dedi. Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermemişken geri dönüyoruz? Peygamberimiz bu defa şöyle cevap verdi. Ey Hattab'ın oğlu ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz ve ben Allah'a isyan etmem. O bana yardım edecektir. Ey Allah'ın Resulü! Vaktiyle beyte gelip tavaf edeceğiz demiyor muydun? Peygamberimiz ona, bu sene mi gideceğiz dedim diye sordu. Hayır. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e, muhakkak ki sen yakın zamanda beyte gelip onu tavaf edeceksin dedikten sonra, ashabına dönerek, haydi kalkın kurbanlarınızı kesip tıraş olun diye emir verdi. Bu ihramdan çıkmak demekti. Artık Kabe'yi ziyaret etme ümitlerinin kalmadığı anlamına geliyordu. Herkes çok üzgündü. Kimse yerinden kalkamıyor, Resulullah'ın emrini neredeyse duymuyorlardı. Peygamberimiz emrini iki kere daha tekrarladı. Asabından kimse harekete geçmiyordu. Resulullah üzüntüyle çadırına girdi. Ümmü Seleme validemiz ondaki bu hüznü fark etmişti. Ey Allah'ın Resulü! Neyiniz var? Üzgün görünüyorsunuz. Peygamberimiz şaşılacak şey doğrusu. İnsanlara kurbanlarınızı kesin, tıraş olun ve ihramdan çıkın diye tekrar tekrar söylüyorum. Onlar da bunu işitiyor. Yüzüme bakıyorlar da hiçbiri emrimi yerine getirmek üzere yerinden kalkmıyor diye olanları anlattı. Ya Resulallah, başlarına gelenlerden dolayı çok üzgünler. Siz gidip kurbanınızı kesin. Sizi görünce onlar da arkanızdan aynısını yapacaklardır. Peygamberimiz ihramını sağ kolunun altından çıkarıp sol omzuna attı. Eline bir bıçak alarak yüksek sesle... Bismillahi Allahu ekber dedi ve kurbanını kesti. O kurban kesince Ümmü Seleme'nin dediği gibi ashabı da kurbanlarını kesmeye davrandılar. ekber. ekber. Peygamberimiz kurbanını kestikten sonra tıraş oldu. Asabı kiram da aynı şekilde tıraş olarak ihramdan çıktı. Peygamberimiz onların bu halini görünce Allah'ım sen saçını kazıttıranları ve tıraş olanları bağışla diye dua etti. Hazreti Ömer peygamberimizle yaptığı konuşmadan dolayı pişmanlık duymaya başlamıştı. Bu esnada yanına gelen Ebu Ubeyde'nin sözleri bu hislerini kuvvetlendirdi. Ömer peygamberimizin sözlerini duymadın mı? Şeytandan Allah'a sığın. Haklısın. Fevri davrandım. Amacım isyan etmek değildi. Şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım ya Rabbi. Ben hiçbir zaman böyle bir musibete uğramamıştım. Resulullah Aleyhisselam'la hiçbir zaman böyle konuşmamıştım. Bir de kendi kendime... ''Eğer benim gibi düşünen yüz adam olsaydı bu anlaşmayı asla kabul etmezdik.'' diyordu. ''Sen bir daha iyi bileceksin Allah'ın peygamberi mi?'' ''Peki ya Allah'ın Resulü sarf ettiğim sözlerden incindiyse? Ne yaparım ben o zaman?'' ''Allah'ım sen akıbetimi hayrıyla, beni bağışla, beni şu tasa ve kederden kurtar.'' Kurbanlar kesilip ihramlardan çıkıldıktan sonra peygamberimiz ashabıyla Medine yolunu tuttu. Hazreti Ömer içini saran pişmanlık ateşiyle tutuşuyor, bir yandan Allah'tan af dilerken, diğer yandan peygamberimizle konuşmaya çalışıyordu. Ama Resulullah'a birkaç defa soru sorduğu halde cevap alamayınca korkusu iyice artmıştı. ''Artık annen senin matemini tutsun Ömer.'' Resulullah'a üç kere soru sordun, hiçbirine cevap vermedi. Şimdi hakkında bir ayet nazil olursa ne yapacaksın? Allah'ım, beni affet. Tüm dünya üzerime çökmüş gibi. Sanki yakındaki, uzaktaki her şey beni tutup sıkıyor. Üzüntümü gider, bana bir çıkış yolu göster. Ömer! Dur bakalım. Hayırdır inşallah? Ömer, Resulullah seni çağırıyor. İşte korktuğun şey oldu. Allah senin hakkında ayet indirdi. Allah'ım sen beni affet. Ömer, Allah Resulü'nün yanına girince selam verdi. Selamı alan Nebi sevinçliydi. Allah'ım Resulü'nün neşesi yüzünden anlaşılıyor. Selamıma sevinçle karşılık verdi baksana. Çok şükür. Herhalde hakkımda azap ayeti inmedi. Peygamberimiz sevincini ilk olarak Hazreti Ömer'le paylaşmak istemişti. Ona şöyle dedi. Ey Hattab'ın oğlu! Bana bu gece bir sure indi ki, o bana üstüne güneş doğan her şeyden, dünyadan ve dünyadakilerden daha sevimlidir. Sonra Fetih Suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, Sana olan nimetini tamamlasın, Seni doğru yola iletsin Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için Kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ım sana şükürler olsun. Hamdolsun beni şu halden kurtardın. Bize bir fetih müjdeledin. Ey Allah'ın Resulü! Bu Hudeybi'ye antlaşması gerçekten bir fetih midir? Peygamberimiz evet cevabını verdi. Böylece Hazreti Ömer derin bir nefes aldı. Müslümanların içlerindeki sıkıntı da bu ayetlerin inişiyle sevince çevrilmişti. Allah ve Resulü ancak doğruyu söyler. Vallahi biz bu işin hakkımızda hayırlı olmadığını düşünmüştük ama yanılmışız. Allah'ın peygamberi bizden daha iyi bilir. Müminlerin gönlünü ferahlatan ayetler ardı ardına inmeye devam ediyordu. Fetih suresinin 27. ayeti de peygamberimizin gördüğü rüyanın gerçekleşeceğini haber veriyordu. Andolsun Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.